Mer teaddüd-i zevcatı soracakmış. Müftefendi, Efendi, biliyorsunuz, harp devam ediyor. Birçok gencimiz öldü, daha da ölecek. Korkuyorum, harpten sonra pek çok kızımız, kadınımız kocasız kalacak. Nüfusumuzun artması lazım. Bu yüzden bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi icap edecek. Kiliseye birkaç kere müracaat ettim. Laf anlatmak mümkün olmuyor. Kiliseye rağmen bir kanunda çok evliliği teşvik de zor. Lütfen... İslam dininde birden fazla kadınla evlenmenin şartları nedir? Hangi haller zaruret hali sayılıyor? Nasıl tatbik ediliyor? Bunları açıklayan bir rapor hazırlayabilir misiniz? Bize lazım oldu. Peki efendim... Yalnız bir miktar zamana ihtiyacım olacak Bir an önce olursa iyi olur İhtiyaç ciddi Lütfen Bana böyle bir görev vermişti Genişçe ve teferruatlı bir rapor hazırladım Fakat o günlerde Amerikalılarla İngiliz ve Fransızlar ikinci cepheyi açtılar Vaziyet kötüleşti Berlin'i terk etme icap etti Mısır'a döndüğüm için o raporu Hitler'e takdim etmeme imkan kalmadı. Kudüs müftüsü Emin el-Hüseyin'i daima Said Şamil Bey ile birlikte Medine-i Münevvere'ye gelirdi. Said Şamil Bey bize bütün Filistin meselesini, Müfte Efendi'nin hizmetlerini kendi hatıralarıyla birlikte anlatırdı. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin. Bu anlattıklarınız pek kayıtlara geçmemiş şeyler. Enteresan. Yine bir gün İhsan Efendi'nin dersinden çıkmış yurda dönüyorduk. Mustafa Runyun, Ali Yakup Bey ve Fakir birlikteydik. Yıl 1942. Ben henüz 20 yaşındayım. Önümüzden sarıklı, sakallı, maşlahlı bir zat geçti. İhvanül Müsliminin mürşidi Hasanül Benna yanındakiler Yanındakilerde talebeleri Hasanül Benna geçmiş ya Anca 35-40 yaşlarında Fakat enerjisine hayran olmamak elde değil Baksanıza yanındaki genç talebelerden daha dinç Daha canlı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve bereketü. Ellerinizi sıkabilir miyim? Estağfurullah efendim Estağfurullah. Siz beni tanıdınız Ben sizi tanıyabilir miyim? Ali Ulvi, Türkiyeli'yim. Hafız Mustafa, ben de Türkiyeli'yim. Ben Rumelliyim efendim. Ne iş yapıyorsunuz? Eserde talebeyiz. Revakul Etrak'ta kalıyoruz. Evet efendim. Komşuymuşuz meğer. Salı günleri akşamla yatsı arası sohbetlerimiz var. Kardeşler sohbetidir. Buyurun teşrif edin, beklerim. O kadar tatlı bir tebessüm, o kadar tatlı bir alaka... Gözlerinden çıkan şua ruhuma aktı, aklımı, hissimi yaktı. Talebeler arasında Romanya'dan gelmiş Kırım'lı Yusuf Ural Giray diye bir arkadaşımız vardı. Arapçası çok iyiydi, İngilizce Fransızca da bilirdi. Sonra Ankara'da profesör oldu. Riyad'a geldi, orada vefat etti. Vasiyeti üzerine Medine'de defnedildi. Türkiye'de yaşayanlar tanır mı? Çok çalışkan bir arkadaştı. Kırım'la ilgili eserleri vardır. İbni Hişam siretini de tercüme etmiş diye duydum. Arapça nasıl öğrenilir diye kitap hazırlıkları vardı. Siyasi tarafı galip, kulağa delik bir arkadaştı. Hasanül Benna ile karşılaşmamızı ona anlattım. Yusuf. Yahu şu hasan Benna beni kendine aşık etti. <gülüyor> o davasının adamı. Bir gönül avcısıdır. Ben sohbetlerine devam ediyorum. İstersen beraber gidebiliriz. Sohbetlerine gitmek istiyorum. O kadar hocaların içinde... tanıştığı Mısırlıların arasında... ...gönlümü en çok ofet etti. Musafaha ederiz. Ben elimi bırakmadan o bırakmıyor. Daha dursam... ...istersen eve gidelim, görüşelim diyecek. Mısırlı... Türk, Pakistanlı, insan ayırmaz. Bütün Müslümanlar kardeş der. Peygamberi zişan gibi davranır. O kadar samimi, o kadar ihlaslı. İnsan onu görünce Efendimiz'i hatırlıyor. İhvanın merkezi İhsan Efendi'nin medresesine yani Sultan Mahmut tekkesine 500 metre var yok. Yusuf'la gittik. Diğer arkadaşlarınız gitmediler mi? Diğer arkadaşlar fazla rağbet göstermediler. Belki de laf olur, mimleniriz diye çekinmişlerdi. İhvanın merkezi nasıldı? İhvanın merkezi büyük bir avlu içindeydi. Birkaç bin kişi alacak kadar geniş bir meydan. Meydanın etrafında odalar var. Namaz ve konuşmalar için böyle yaptırmışlar. Hasanül Benna teşkilatçı insan. Akşam namazını kendisi kıldırdı. Kahire'de o zamana kadar duymadığım bir huzurla namaz kıldık. Namazdan sonra bir metre kadar yükseklikte bir yere çıktı. Önünde yüksekçe bir masa ve mikrofon vardı. Başında bu sefer fes vardı. Zaten çoğu zaman fesli olurdu. Ayakta konuşuyordu. Neler anlattığını hatırlıyor musunuz? Sanki Kur'an önüne açılmış gibi mevzuna dair ayetleri peş peşe getiriyor. İslam nedir? İslam kardeşliği nedir? Müslümanların dünü neydi, bugünü nasıldır, yarınları ne olacak, nasıl olacak... ...bütün bunlar işte. Kendi hafız mıydı? Onun Kur'an-ı Kerim'e olan bu vukufuna hafızlığıma rağmen hayret ettim. Anladım. Hasanül Benna böyle konuşurken... Avlunun kapısından dört tane sarıklı hoca ağır ağır girdiler. Ayakta durup dinlemeye başladılar. Avlu da sıralar vardı. Bizler o sıralarda oturuyorduk. Yer kalmadığından başka ayakta duranlar da vardı. Bu sarıklı hocalar kimdi? Esher hocalarından dördü. Hasanül Bey onları görünce konuşmasına şöyle devam etti. Kardeşlerim, ben size senelerden beri demiyor muydum ki, bu mukaddes davaya Allah yardım edecek, Rabbim bizi yalnız bırakmayacak, gerek salih kullarıyla, gerekse meleklerle teyit edecek demiyor muydum? Bakın, dualarımın birisi çıktı. Esher ulemasından dört alim geldiler ve aramıza katıldılar. Şimdiye kadar ihvanımızın çıkardığı dergilerin, Gazetenin fetva kısımlarını ben yazıyordum. Fetva verecek adam olmadığım halde, bu işin ehli bulunmadığım halde cevapları ben veriyordum. Bir taraftan da "Allah'ım bana bir ehlini gönder" diye niyaz ediyordum. İşte bakın Cenabı Hak 4 alim kulunu birden gönderdi. Bakın gelen üstadlar kimlerdir? Gelen dört alimi tek tek ihtisas alanları ve eserleriyle birlikte topluluğa tanıttı. Bendeniz bu dört alimden biriyle birkaç yıl sonra görüşüp konuştum. Hacca gelmişti, Medine'de buluştuk. Bu hadiseyi hatırlatıp sordum. Şöyle dedi. Evet, o dört kişiden biri de bendim. Mübarek Avcı bizleri yakaladı. Kendisini kaybettik, şehit oldu. Kaybı büyük ziyandır. Hoca yetişiyor ama o ruhta insan yetişmiyor. Siz de gözünüzde görmüşsünüz. O buluşma nasıl oldu? Or oraya neden geldiniz, davetli miydiniz? Biz oradan geçiyorduk. İçeriye girip çıkan gençler gördük. Burası neresi diye merak ettik. İçimizden biri Üstad Hasanül Benna'nın yeri dedi. Yahu şu adamı bir dinleyelim deyip içeri girdik. Hemen fark etti, tanıdı, bizi tanıttı, kendine mal etti. ...sonra bizlerle yakınlık tesis etti. Bize ders için gençler gönderdi. Büyük adam, ihlaslı, mücahit adamdı. Allah rahmet eylesin. O gün yatsı vakti gelip ezan okunmaya başlayınca... ...Hasanül Benna konuşmasını kesti. Alimleri kürsünün yanına davet edip oraya oturtmuştu. İçlerinden birisine yatsıyı kıldırmasını teklif etti... Onlar özür beyan ettiler, biz bugün dinlemeye geldik, her şeyiyle beraber dinleyeceğiz dediler. Üstad Benna fesinin üzerine sarık sardı, ceketinin üstüne maşlah giydi ve imamete geçti. Namazda uzunca okudu, namazdan sonra daha ziyade alimlerle ilgilenmişti. Artık vazife sizlerindir. Allah beni bu yükten kurtardı. Ben ancak bir tellalım. İnsanları Allah'a giden yola çağırıyorum. Allah'ım bu davayı ehil insanların eline verelim diye dua ediyorum. Şu an emaneti ehil kimselere devrettiğimden dolayı çok memnunum. Elhamdülillah. Yusuf, ben Üstad Hasan'ın benanın elini öpmek istiyorum. Ne dersin? Yahu çok kalabalık. O şimdi alimlerle meşgul olacak. Biz talebeyiz. Onlar mühim. Şimdi sokulamayız. Haftaya yine geliriz. Belki bir fırsat doğar. Ben üstadın elini öpmeye kararlıyım. Görüyorsun ama. Evet görüyorum. Evet. Henüz talebelerle görüşüyor. Evet. Gelirsen gel. Ben yanına gidiyorum. Oo hoş geldin Ali kardeş. Buyur. Allah Allah. Hayret. 40 yıllık dost gibi oluverdiler. Eski dost. Daha doğrusu eski miyen dost Yusuf? Yusuf kardeş hoş geldin Bizleri yanına çağırdı Musafaha etti ve hocalara tanıttı Bu cevherler analarından babalarından vatanlarından ayrılmışlar çalışıyorlar Memleketlerine dönüp güneş olacaklar Birkaç gün önce tanıştık davet ettim geldiler Sonraki sohbetlere kendim gittim. O sohbetleri dinleme ihtiyacı bende dayanılmaz bir aşk haline almıştı. Dikkatle bakardım. Gelenlerin yüzde 98'i üniversite öğrencisi, gençler. Büyük bir arzuyla geliyor, ruhlarındaki boşluğu burada dolduruyorlardı. Gençler arıların çiçeklere uçuştuğu gibi buraya koşuşturuyorlardı. Sohbetlerin umumi havası nasıldı? Sohbetlerde ilahi bir hava vardı. Gelenler bir şeyi öğrenmeye değil, sanki ibadet yapmaya gelir gibiydiler. Üstad akşamla yatsıyı kendisi kıldırıyor. Sohbetinde namazda okuduğum şu ayetlerin manalarından benim zihnimde şunlar doğdu. Sizlerin de aklınıza neler geliyorsa söyleyin de birlikte görüşelim demesi gençliği daha çok kendisine bağlıyordu. İhlas da gerekli tabi. Her şeyden önce ihlası vardı. Şöyle derdi. Bu dünya fanidir. Ömürler muayyendir, mahduttur. Bu yol Allah'a giden yoldur. Bu yola bir kimseyi kazanabilmenin fazileti her kıymetten yücedir. Tarikatlerde, cemaatlerde, şeyhler, mürşitler, hocalar, müritlerine, talebe ve bağlılarına çeşitli isimler, sıfatlar verirler. Hasanül Benna sadece ve daima kardeşim derdi. Meclislerinde her şeyden fazla bir kardeşlik, İslam kardeşliği havası eser bu duygu görülürdü. Daha çok hangi milletten öğrencilere alaka gösterirdi? Genel olarak ayrım yapmazdı. Fakat binlerce gençlik arasında Türk, Afgan, Pakistanlı, Endonezyalı gençlere daha çok ittifat ettiğini hissederdim. Halinde, tavrında, konuşmalarında esas olan toparlayıcılık ve İslam kardeşliğiydi. Peki bu hareket Mısır'da hep hoş mu karşılandı? Kimseyi rahatsız etmedi mi? Etmez mi? 1944 yılında hükümet Üstad'ın konferans vermesini, gençlerle toplu sohbetler yapmasını yasakladı. Amerikalılar, İngilizler rahatsız olmuş, susturulmasına karar verilmişti. O günlerde Hasanül Benna daha çok hükümet yetkililerine bazı ihtarlarda bulunuyordu. Diyordu ki: ''Harp bitiyor. Dini, milli, ahlaki alınacak tedbirler var. Eskiden memleketimizde işgal ordusu var. İngilizler var. İstediğimizi yapamıyoruz.'' diyordunuz. ''Harp bitti. Müstevli devletler çekiliyor. Şimdi ne yapacaksınız? Dine ve ahlaka aykırı, halkı inciten davranışlar var. Bunlara karşı ne gibi tedbirler alacak, dini öğretmek ve ahlakı yükseltmek için neler yapacaksınız?'' Onun bu ihtarları yabancıların da hükümetin de huzurunu, keyfini kaçırmış. Bu yüzden üstadın konuşması yasaklandı. Henüz Kahire'deydim. 1945'te Eski Mısır denen mahallede Kral Faruk'un dedesi Süleyman Fransevi Paşa'ya ait bir eski cami varmış. Efkaf yaptırmamış. O civarda oturan ihvandan bazı kimseler vakıflardan izin alıp bu camiyi süratle tamir ettirerek her tarafını yenilemişler. Bir gün işittik ki Hasanül Benna Cuma namazından sonra o camide tefsir okutmak üzere izin almış. İlk Cuma'ya gittik. Baktık ki bizden önce bir kamyon polis gelmiş tertibat almışlar. Tefsir dersine izin verir mi mi? Cuma namazı kılındı. Binlerce genç hiç kıpırdamadan yerlerinde oturuyorlardı. Benna kürsüye çıktı. Tefsire başlamadan önce Kur'an-ı Kerim'den bahsetti. Kur'an nedir anlattı ve devam etti. 57. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Production.